ehl sünnetin itikadı diye başladığımız derslerde, geçen ders, birinci dersimizde ehl sünnet, itikad, itikadın yazılışıyla ilgili bazı tanımı ve terimlerden bahsettik. Ondan sonraki dersimizde dedi ki tevhid üç kısma ayrılır. Yani e, dedi ki itikad dersini işleyiş tarzımız, iman esaslarından bahsedeceğiz. Yani Cibril hadisinde gelen ve hepinizin bildiği imanın altı rükmünden bahsedeceğiz dedik ve imanın altı ükünün birincisi olan Allah'a imanı açarsak dedik Allah'a iman üç kısma ayrılır rububiyete iman uluhiiyette iman esra Esma ve sıfata iman veya başka bir deyimle rububiyet tevhidi uluhiiyet Tevhidi ve Esma ve sıfat Tevhidi rububiyet tevhidini geçen dersimizde anlattık Dedik ki rububiyet tevhidinde inanılması gereken esaslar özet olarak aklınızda bulunsun diye tekrarlayalım diye bir Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verdiğini ve kainatın işlerini düzenlediğini bilmek, rububiyet tevhidin esası. 2. Mülkün ve mülkiyetin Allah'a ait olduğu, mülkünde istediği gibi tasarruf ettiğini bilmek. 3. Emretme ve yasaklama, kanun yapma ve insanların hayatına düzen verme, göklere düzen verdiği gibi yerde insanların hayatına düzen verme yetkisinde Allah azze ve birlemek dedik. Ve bunların her birini tane tane açtık, bunların her birinden tane tane bahsettik. Şimdi e, rububiyet tevhidinde yaygın olan şirk çeşitlerinden bahsettik. İnsanların şirke düştüğü noktalardan bahsettik, rububiyet tevhidi ile ilgili. Rububiyet tevhidinin öneminden bahsettik. Bugün ise Allah Azze ve Celle kısmet ederse, nasip ederse, uluhiyet tevhidi nedir, uluhiyet tevhidinin önemi nedir, uluhiyet tevhidinde yaygın olan şirkler nelerdir, bugün bunlara değineceğiz. Şimdi rububiyet tevhidi dedik, bir insanın rububiyet tevhidinde müslüman olabilmesi için, mümin olabilmesi için rububiyetin tüm esaslarını tasdik edip, rububiyete muhalif bir şey yapmaması lazım dedik. Uluhiyet de aynı şekilde kişinin uluhiyete dahil olan tüm manaları tasdik edip ve uluhiyetin manaları içerisinde kesinlikle şirke düşmemesi, kişinin uluhiyette tevhid ehli olması demektir. Şimdi uluhiyet tevhidi ne demektir? Yani bu uluhiyet tevhidi nereden çıkmış, uluhiyet tevhidi ne demektir diye soracak olursanız eğer. Şimdi uluhiyet tevhidi dikkat ederseniz ilah kelimesinden geliyor. Yani ilah ve aynı zamanda ilahın türediği kelime olan uluhiyet diyoruz. Şimdi ilah, uluhiyet tevhidini anlayabilmek için evvela ilahın ne manaya geldiğini anlamak lazım. Zaten ilahın ne manaya geldiği anlaşılırsa o zaman uluhiye tevhidi kendiliğinden anlaşılmış olacaktır. Öyle değil mi? Şimdi ilahın manası ilah normalde bütün alimlerin e, lugat olarak ilahtan bahsettikleri eliheye lahu ilahen veya meelu dedikleri kelime kendisine ibadet edilen ilah lugat kitaplarında Arap lugatında ilah kelimesinin manası kendisine ibadet edilen kendisi özlenilen kalplerin kendisine meylettiği ve kendisi özlenilen, insanların azametinde şaşkınlığa düşmüş olduğu. İlahın lugat manası budur. İlahın lugat manası, kendisine ibadet edilen. İlahın lugat manası, kalplerin kendisine iştiyak ve özlem duyduğu. İlahın kelime manalarından bir tanesi de, akılların büyüklüğünde ve azametinde hayranlığa ve şaşkınlığa kapıldığı e, varlığa veya şey'e diyelim. Ne deniliyor? Buna Arap lügatında ilah deniliyor. Tabi e, şimdi bu Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Arapların lugatıyla indirildi. Ve Kur'an-ı Kerim eğer bir kelimeyi Kur'an-ı Kerim'deki kullanışlarından yola çıkarak ele alırsanız Kur'an'ın bir kelimeye nasıl yaklaştığı ve kelimeye nasıl e, mana verdiği daha güzel anlaşılır. Bu saymış olduğumuz lügat manaların içerisinden Kur'an-ı Kerim'in en üstüne vurgu yaptığı, en çok vurguladığı kendisine ibadet edilendir İlah kendisine ibadet edendir. Allah Azze ve celle Bakara suresinde diyor ki: "Ve ilahukum ilahuvahid. La ilahe illa huvel Rahmanur Rahim." Sizin ilahınız tek olan, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O Rahmandır ve Rahim'dir diyor Allah Azze ve celle. Şimdi bu ayetin tefsirinde İmam Taberi, Beydavi ve başka alimler bu ayeti tefsir ederken burada ilahınız tek ilahtırdan kastın kendisine ibadet olduğunu belirtiyorlar. İlahınız tek ilahtır. Kastın kendisine ibadet edilen, ibadeti hak eden, ibadetin kendisine layık olduğu, ibadette birlenilmesi gereken manası nedir? Manası ilahdır. Aynı şekilde Meryem suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّٰهِ آرِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّاً كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ Onlar kendilerine kuvvet ve izzet kaynağı olsun diye Allah azze ve celle'den başka ilahlar edindiler. Asla o ilahlar onların ibadetlerini yalanlayacaklardır diyor Allah. Yani Allah birinci ayette ilahlar edindiler diyor. Bir ikinci ayette hemen peşinden ise asla diyor onlar ilahlar onların ibadetlerini yalanlayacaklardır. Demek ilah edinmek nedir? Manası bu ayetten anlaşılan Allah'ın dışında bir ma'bud. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen bir kaynak belirlemek, buna ne denir? Buna ilah denir. Yani insan, ileriki ders bölümlerde de anlatacağım, İbadetin çeşitleri vardır. İnsan bu ibadet çeşitlerinden herhangi birini, taşa verse taşı ilah edinmiş demektir. Parlamentoya verse parlamento ilah edinmiş demektir. Şahsa verse şahsı ilah edinmiş demektir. Kadına verse kadını ilah edinmiş demektir. İbadetin manaları ve ibadetin içerisine giren meseleleri Allah Azze ve celleden başkasına verenler Allah'tan başka ilahlar edinmişlerdir demektir. Bunun e, taş, ağaç, cam, kadın, insan, para olması veya parlamento veya milletvekili hiç fark etmez. Kabir, muska, nazarlık, boncukluk insan eğer ibadet çeşitlerinden herhangi birini bunlardan birine veriyorsa Allah'tan başka ilah edinmiş demektir. Hem lügat olarak hem istilah olarak yani Kur'an'daki kullanılış terim olarak Allah'tan başka ilah edilmiş demektir. Ve uluhiyet tevhidinde müşrik demektir bu insan. Yani Allah'ın bu insana yaklaşımı, bu insan uluhiyet tevhidinde müşrik demektir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle Araf suresinde... <gülüyor> Firavun'un kavminin aristokratları, Firavun'un yanındaki milletvekillerinin bugünkü deyimle Firavun'a şöyle bir şey dediğini söylüyor. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَا اَتَذَرُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ işte sihirbazlar iman ettikten sonra Firavun'un yanındaki milletvekilleri, aristokratlar işte parlamenterler diyorlar ki Firavun'a ey Firavun sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve senin ilahlarını terk etsinler diye mi seni ve senin ilahlarını terk etsinler diye mi bırakıyorsun, salıyorsun onları diye Firavun'a böyle bir teklifte bulunuyorlar. <gülüyor> Bu ayetin tefsirinde İbni Abbas ve bazı alimler seni ve ilahlarını terk etsinler mi diye bırakıyorsun da ilahın buradaki manasını seni ve ma'budunu senin ibadet ettiğini veya sana ibadet edilmesini terk etsinler diye mi bırakıyorsun diyorlar. Yani burada bu ayetin tefsirinde de ilah kelimesini dikkat ederseniz Kuran-ı Kerim'in mürekkebi olan i̇bn Abbas ve diğer alimler buradaki ilahın ma'bud manasına kendisine ibadet edilen manasına kullanıldığını söylüyorlar. Şimdi o zaman eğer dediğimiz gibi ilah Allah azze ve celle'yi sadece ibadetlerde birlemek ise, Allah azze ve Celle ibadetlerde birlemekse ulûhiyet tevhidinin manası da nedir? Kişinin kendinden sadır olan veya kendinden açığa çıkan ibadetlerde Allah azze ve birlemesi ve bu noktada kendisine hiçbir şekilde şirk ve şerik koşmamasıdır. İşte bunun adı nedir? Bunun adı uluhiyet tevhididir. Şimdi tabi şöyle bir şey de var, dedi ki işte uluhiyet ibadette Allah'ın birilenmesidir. <gülüyor> Belki aklınızda şöyle bir soru gelebilir, peki ibadet nedir? Yani hani tamam, ee, doğrudur, ibadette birilenmesi olabilir ama ibadet nedir? Yani bugün niye veya bu meseleyi anlatıyoruz? Şimdi ibadet deyince aklımıza ne geliyor? Ee, i̇badet deyince aklımıza namaz geliyor, oruç geliyor, haç geliyor. Bugün namazı Allah'tan başkasına kılan yok. Yani çok nadir olmasa namazı Allah'tan başkasına kılan insan yok. Bugün işte orucu Allah'tan başkasına karşı tutan yok. Bugün işte e, ne bileyim e, farklı zekat anlıyoruz mesela, haç anlıyoruz. Bunları Allah'tan başkasına yapan yok. Ne diye o zaman biz ibadetten bahsediyoruz veya Allah'a ibadette birlemekten bahsediyoruz. Zaten herkes Allah'a ibadette e, birliyor. Biz de diyoruz ki zaten yeryüzünde şu anda şirkin işte kabirler veya saraylar veya işte para veya dünyalıkta yeryüzünde insanların şirk koşmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de insanların İslami kavramlardan uzak olması Allah Azze ve Celle'nin yüklediği kavramlarla değil veya yüklediği manalarla değil kavramları kendi anladıkları şekilde anlamaya çalışmaları insanları hayatın birçok alanında şirke düşürmüştür. Oysa eğer... Asıl olan, hidayet olan, nur olan, yol gösteren olan Kur'an-ı Kerim'e başvurulsa veya Resule veya Resûlü'n talebeleri olan aleyhissalâtu Vesselam, sahabeye başvurulsa kavramları anlamada, içindeki manaları çözmede böyle bir sıkıntı zaten yaşanmayacaktır. Fakat insanlar babalardan gördüklerini, atalardan gördüklerini veya kendi akıllarıyla işte efendim herhalde bu şu manaya gelir. Ee, gibi bir tutum sergilediklerinden dolayı insanlar hayatın birçok alanında ne yapıyorlar? Hayatın birçok alanında şirke düşüyorlar. Çünkü manasını bilmediğiniz bir kavrama tam iman etmeniz ve onun gereklerini yerine getirmeniz mümkün değildir. Çünkü siz bunu ne yapmamışsınızdır? Siz bunu anlamamışsınızdır. Yani bir matematik e, talebesinin önüne e, bir problem koyduğunuz zaman içerisinde X ve Y varsa ne kadar iyi matematiği bilirse bilsin X ve Y'yi eğer matematikte olduğu gibi anlamamışsa Sadece işte Kürt alfabesinde veya İngilizce'deki X gibi anlıyorsa bu adamın o problemi çözmesi mümkün değildir. Artıyı eksiği bilmekle o problem çözülmez. İçindeki tüm e, maddeleri tek tek bilmesi lazım ki onun hakkını versin ve doğru bir sonuca ulaşsın. E, i̇tikat kavramları da bu şekildedir. Eğer siz itikat kavramlarının içindeki tüm manaları tek tek bilmezseniz bazı genel bilgiler aradaki artıları, eksileri, işaretleri bilmeniz sizi hiçbir zaman doğruya ulaştıramaz. Bu ne değildir? Bu hiçbir şekilde mümkün değildir. Şimdi ibadet kelimesi, dedik uluhiyetin asrı ibadette Celle'nin birlenmesidir. Peki ibadet nedir dediğim bir zaman? Şimdi ibadetin de aynı şekilde bir, Arap lugatında kullanılışı var. Bir de ibadet kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de e, kullanılışı var. Şimdi ibadet kelimesi Arap lugatında geldiği manalar, zillet. Zaten bu kelimenin aslı, abedenin aslı mesela tariqun muhabbet dediğimiz zaman basılmış, ezilmiş yol demek. tariqun muhabbet basılmış, ezilmiş, üzerinden yürünmüş yol demek. Yani ibadet kelimesinin aslı eziklikten, zilletten, ezilmeden geliyor. İbadetin bir manası da budur. İnsanın zillet hissetmesi, kendisini zillet, zillet içerisinde hissetmesi. İbadetin bir manası lugatta kullanıldığı manalardan bir tanesi de insanın birine tapması. Yani bizim bildiğimiz ve yaygın olarak kullandığımız mana insanın bir başkasına ibadet etmesi. İbadetin bir manalarından bir, bir tanesi de insanın birini çok fazla mesela sevmesi ve bu sevgiden kaynaklanan bağlılığa, sevgiden kaynaklanan bağlılık ve itaate aynı şekilde kimi bunu iki farklı madde halinde inceliyor ama ikisinin aslı biridir. Sevgiden kaynaklanan bağlılık ve itaat Aynı zamanda bu da nedir? İbadetin lugat manalarındandır. Yine ibadetin lugat manalarından bir tanesi de kişinin başka birinin insana engel olması. Yani bir başka birinin insana hayatında söz sahibi olması veya insanın yapacağı bir şeylerde bir yeri kendine esas alması. Bunun da ismi nedir? Bunun da ismi lügat olarak ibadettir. Şimdi ibadeti bu manalarda düşündüğünüz zaman, yani lügat manalarında ibadeti ele aldığınız zaman uluhiyet tevhidini şöyle tanımlayabilirsiniz. Yani eğer diyelim e, ibadeti lügat manalarıyla ele alacak olursak, kişinin sadece ve sadece Allah'a karşı zillet duygusu içerisinde olmasının adı uluhiyet tevhididir. Allah'a karşı kendi acziyetini, kendi fakriyetini, kendi kimsesizliğini, kendi güçsüzlüğünü anlaması ve bu doğrultuda hareket etmesi uluhiyet tevhidinin nelerindendir, gereklerindendir. Zillet içerisine düşeceksek kafirlerin, Amerikanın veya onların uşakları olan yerel mürtetlerin önünde zillete düşmek değil. Sadece ve sadece yerin göğün Rabbi olan ve uluhiyetinin gereği olarak Allah azze ve celle'nin önünde kişinin ne yapmasıdır? Allah azze ve celle'nin önünde kişinin... Zell olmasıdır, kendisini zillet içerisinde hissetmesidir. Zaten uluhiyetin en üste çıktığı mertebe de kişinin secde anında olduğu haldir. Yani uluhiyetin afaka çıkmış olduğu yer, kişinin secde halinde olduğu yerdir. Çünkü insanın en e, değerli yeri vücudunda organ olarak insanın yüzüdür. Hatta bundan dolayı hem çocuklarda hem kadınlarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vurmanın caiz olduğu yerlerde dahi yüze vurulmasını yasaklıyor. Çünkü yüz, insanın en değerli organıdır. Yer ise alçaklığı ifade ediyor. Secde anında insanın en değerli organı en alçak yere temas ediyor. Yani Allah azze ve celle'nin huzurunda en alçak yere temas ediyor. İşte bu nedir? Bu uluhiyetin bir gereğidir. Kişinin veya uluhiyetin afaka çıktığı yer, kişinin Allah azze ve celle'de kendini zelil hissetmesidir. Bunun en üst mertebesi de kişinin secde halidir. İkinci mana olarak, lügat olarak ulûhiyet tevhidini açıklayacak olursak, kişinin sadece ve sadece Allah'a ibadet etmesidir. Tabii biraz sonra açıklayacağım gibi, Allah'a ibadet etmesi derken sadece Allah'a namaz kılması değil. İbadetin bütün manaları, Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı bütün şekilleriyle kişinin sadece bunları Allah azze ve celle'ye yapması ve bunlarla Allah azze ve celle'ye yönelmesi ibadettir. Kişinin severek, kişinin severek itaat ettiği ve kişinin severek bağlandığı mercinin Allah azze ve celle olması uluhiyet tevhidinin bir gereğidir. Bunu yaparken korktuğundan dolayı veyahut da diyelim işte insanlar desinler dolayı de değil, sevdiğinden ve kendi isteğiyle Allah azze ve celle'ye yapmış olduğu itaatlerin hepsi ve yapılması gereken itaatlerin hepsi uluhiyet tevhidine dahildir. Kesinlikle bu bunun önüne hiçbir şey geçirilemez. Geçirildiği zaman da bu uluhiyet tevhidinde nedir? Şirktir. Hayata bağlayıcı olarak başkasının müdahale etmesi veya insanın bir merciye itaat etmesi bu da uluhiyet tevhidinin gereklerindendir. Lugat olarak uluhiyet tevhidinin gereklerindendir. Kişinin bu noktada Allah'a birlemesi, kişinin bu noktada Allah'a sadece yönelmesi yani bağlayıcılık olarak yani Allah'ı. Mesela diyelim ki şimdi uluhiyet tevhidi. Ee, bir adam düşünün, bu adamın hayatında bir şey yapacak mesela, ee, bir, bir olay yapacak. Düşünüyor. Ben bunu yaparsam ne olur? Ya bu haramdır. Allah Azze ve Celle bunu haram kılmıştır diyerek. Bu uluhiyet tevhidinin bir gereğidir. Yani hayatta bağlayıcılık, insanın kendisini esas alarak hareket ettiği merci Allahsa işte bu uluhiyet tevhididir. Bu kişi uluhiyet tevhidinde muvaheddir. Bir de şöyle bir adam düşünün. Arkadaş bunu yapma bu haramdır, ya tamam ne olacak Allah affeder, bunu yapma bu ayıptır, ha, tamam doğrudur ayıpsa yapmamamız lazım. Bu uluhiyet tevhidinde nedir? Uluhiyet tevhidinde genel olarak müşriktir. Niye müşriktir bu insan? Çünkü bağlayıcılık noktasında esas alma noktasında Allah'ı değil de örfü, adeti, atalar dinini, toplumun geleneğini ve göreneğini kendisine esas aldığından dolayı ibadetin bu noktasında Allah Azze ve Celle'yi bilmemiş Başka işte kurum veya müessese veya şahsıları bu noktada belirleyici olarak kabul etmiştir. İşte bu lügat olarak ve bunların örneklerini çoğaltabilirsiniz. Yani bu esaslar saymış olduğumuz esaslar ulûhiyet tevhidinin gerekleridir ve kişinin bu noktalarda Allah azze ve celle'ye yapması lazımdır. Kişinin bu noktalarda Allah azze ve celle'yi birlemesi lazımdır. İbadetin dedik. Şimdi bir de ibadetin ıstilahi manası vardır. Yani şeriatta kullanıldığı veya alimlerin manaları vardır. Bunların ilki ve en yaygın olanı özellikle el Sünnet e, kitaplarında İbn-i Teymiye'nin yap, ibadete yapmış olduğu tanımdır. İbn-i Teymiye diyor ki هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة O ibadet öyle bir şeydir ki Allah'ın sevip razı olduğu bütün zahiri ve batini amelleri kapsar. İbadet, i̇badet nedir? İbadet sadece namaz değildir. İbadet sadece oruç değildir. İbadet Allah'ın sevip razı olduğu zahiri yani bizim dıştan yaptığımız organlarımızla görünen amellerimiz ve batini amellerimiz yani işte tevekküldür, korkudur. Allah'ın sevip ve razı olduğu ameller hepsi bunun ismi nedir? İbadettir. Demek ki Allah'ın sevip ve razı olduğu amellerde Allah azze ve celle birlemek ibadettir ve bu da uluhiyet tevhididir. Uluhiyet tevhidin özü esası nedir? Uluhiyet tevhidin özü esası ibadettir ve aynı zamanda tağutu inkar etmektir. Onu da bir sonraki derste anlatacağız. Yine mesela İmam Kurtubi tefsir ederken ibadetin ne manaya geldiğini tefsir ederken ibadetin aslının boyun eğme ve zillet olduğunu söylüyor. İbadetin aslı boyun eğmek ve zillettir diyor. Şer'i amellere, Allah azze ve celle'nin bize emrettiği amellere ''İbadet denmesinin sebebi kişinin bunları boyun eğerekten ve zillet içerisinde yerine getirdiğinden dolayı bunlara ibadet denmiştir.'' diyor. Yani bu fiillere ibadet denmesinin sebebi ibadetin aslında zillet ve boyun eğmedir. E kişinin de bunları boyun eğerek ve zillet içerisinde yerine getirdiğinden dolayı bunlara ne denmiştir? İbadet demiştir. Aynısını aynı şekilde bir benzerini, aslında zillet olduğunu, boyun eğmeyle yapılması gereken amellerin ibadet olduğunu İbn Kesir ibadeti tanımlarken ne yapıyor? İbadeti tanımlarken söylüyor. Zaten bu tanımlara baktığınız zaman, mesela diyelim İbn Teymiyye'nin tanımına baktığınız zaman otomatikmen birçok insandaki ibadet anlayışının yanlış olduğu hemen açığa çıkıyor. Yani ibadet sadece işte bizim anladığımız birkaç amel değildir. Hayatta insanın işlemiş olduğu ve şeriata dahil olan Allah'ın sevip razı olduğu Herhangi bir amel bunların hepsi ibadettir. Konuşma bir ibadettir, tebessüm bir ibadettir, insanlarla iyi geçinme bir ibadettir, cihat bir ibadettir, kelime-i tevhidi anlatmak bir ibadettir, namaz kılmak bir ibadettir, adak bir ibadettir, Subhanallah demek ayrı bir ibadettir, ondan sonra ne bileyim ee, cemaatleşmek bir ibadettir, teşkilatlanmak bir ibadettir. İbadetin Allah'ın sevip ve razı olduğu bütün manalar ibadetin dahilindedir. Ve kişinin bunlarda Allah Azze ve ne yapması lazım? Birlemesi lazım. Lugat manasını açıkladıktan sonra, alimlerin yapmış olduğu e, tanımları açıkladıktan sonra, biz de ibadete daha toplayıcı olarak şöyle bir tanım söyleyebiliriz ibadet için. İbadete ne diyebiliriz? Kim söyleyecek ibadetin manasını? Yani bu tanımlardan yola çıkaraktan ibadete söyle. Ki. <gülüyor> Bu değil daha mesela bunu söyledik, daha genel bir şey. Kim söyleyecek? İbadet. Allah'ın sevip razı olduğu, sadece Allah'a has olan, Allah'a yapılması gereken fiillere ne diyoruz? İbadet diyoruz. Yani kaidemiz şu, Allah'ın sevip razı olduğu, ve sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılması gereken fiillere ibadet diyoruz. Ha belki mesela derseniz işte efendim tebessüm dediğiniz şeydir. Tebessüm mesela bir ibadettir. Müslümana tebessüm etmek bir ibadettir. Allah sevip razı oluyor. Çünkü Allah bunu emretmiştir. Şimdi başkasına tebessüm ettik mi? Başkasına ibadet etmiş mi olacağız? Böyle değil. Sadece Allah'a kastır dediğimiz ya otomatikmen Allah'a yapılması gerekir veya sadece Allah için yapılması gerekir. Yani Allah'a kast olmasından kasıt bu ikisi. Yani mesela tebessümü Allah için yaparsanız bunun da ibadet olur. Yoksa işte efendim normal insanlar birbirine gülüyor diye birbirinize tebessüm ederseniz bunun da ibadet olmaz. Bunun adı sırıtma olur. Fakat eğer diyelim ki Allah için yaparsa Peygamberimiz diyor işte la tahkirane اَنَا مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْءًا وَلَوْا اَنْ تَلْقَ اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ Yani şeyi, e, amelleri küçük görmeyiniz. Velev ki kardeşinizi güler yüzle karşılamak olsa dahi. Bunu bazalaraktan. eğer kardeşine gülümsüyorsan işte bu ibadettir. Allah için yaparsansa bunun adı ibadet olur. Allah için yapmazsan da bu şirk olur. Yani millet bana gülüyor işte Müslümanlara gülüyor desin diye yaparsan bunun adı riyadır. Bunun adı küçük şirktir. Bu da şirkin nelerindendir? Bu da şirkin kısımlarından bir tanesidir. O zaman ne diyoruz ibadet için? Allah azze ve celle'nin sevip ve razı olduğu ve sadece Allah'a yapılması gereken fiillerde Allah azze ve celle'nin birlenmesine ne diyoruz biz? Allah azze ve celle'nin birlenmesine biz ibadet diyoruz. İşte bu tevhid, uluhiyet tevhidi bütün peygamberlerin kendisiyle gönderildiği, bütün insanları direkt kendisine davet ettikleri ve insanların ilk bunu duyduklarında peygamberlere karşı çıktıkları tevhid uluhiyet tevhididir. Yani mesela bakın Allah Teala peygamberimize diyor ve me erselnâ min qablike min rasûlin illâ nûhî ileyhi ennehu lâ ilâhe illâ ene fa'budûn. Benden önce hiçbir peygamber göndermemişizdir ki mutlaka ona şunu vahyetmişizdir. Benden başka ilah yoktur ve sadece bana ibadet edin. Lâ ilâhe illâ ene benden başka ilah yoktur diyerekten Allah ne yapıyor? İlk Peygamberlerin geldiği ve tüm peygamberlere ortak vahy edilen kelime Allah'tan başka ilah yoktur ve sadece O'na ibadet edilmesi gerekir. Peygamberlerin bununla gelmesi, işte Nuh'ın kıssasına bakın. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ki biz نوح كندي قومنا غندردك نوح كندي قومنا dedi ki ey kavmim sadece Allah'a ibadet edin sizin için Allah'tan başka ne yoktur ilah yoktur ve ila adin akhahum huda biz ad kavmine hudu gönderdik. ya kavmi ebu Allah ma min ki ey Allah'tan başka ilah yoktur siz Allah'tan korkmaz mısınız diye şirkten sakınmaz mısınız diye kavmini uyardı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 Sadece Allah'a ibadet ediniz diye size apaçık şey gelmiştir, delil gelmiştir diye. وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا Biz Medyen'e şuayb'ı gönderdik. Kardeşleri şuayb'ı gönderdik. قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللّٰهَ مَا min مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ Kavmine dedi ki ey kavmim sadece Allah'a ibadet ediniz, ondan başka ne yoktur, ondan başka ilah yoktur. Bütün peygamberlerin kendisiyle gönderilmiş olduğu tevhid, Tevhidin en esası özü nedir? Uluhiyet tevhididir. Allah Azze ve Celle'nin ilah olarak kabul edilip ibadette birlenmesidir. Ki bu insanlığın yaratılış gayesi de budur zaten. Allahu Teala Zariyet suresinde ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece yani sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye ne yaptım? Bana ibadet etsinler diye gönderdim diyor Allah Azze ve Celle. Böyle olunca da demek ki dediğimiz gibi Uluhiyet tevhidi nedir? Bütün peygamberlerin kendisiyle gönderildiği, kendi kavimlerini kendisine davet etmiş oldukları ve kendisiyle başlamış oldukları. Bakın bütün peygamberlerden bahsederken Allah ilk başta dörek kavmim sizin için Allah'tan başka ilah yoktur. Gelin sadece ona ibadet edin. Demek ki bütün peygamberlerin başlamış olduğu yer uluhiyet tevhididir. İnsanları ilk çağırmış oldukları mana uluhiyet tevhididir. Çünkü insanların, mesela Mekke'nin müşrikleri ele alalım. Geçen dersimizde anlattığımız için kısa kısa bahsediyorum, i̇ç, iç, içerisine girmiyorum. Mesela Yunus Suresi 31-32 dersin temel ayeti olarak verdik. Ankebut Suresinden ayet. E kul men erzukukum min es-sema'i vel-ardh emmen yamilku es-sam'a vel-absar <gülüyor> ve men yukhrijul hayye min el-mayyiti ve yukhrijul mayyite min el-hayy ve men yudabbiru el-emre fe sayekulunallah fe kul afala tatakun de ki onlar bizi yerden gökten rızıklandıran kimdir İşitmeyi ve görmeyi elinde bulunduran kimdir bak kainatı demiyor ha insanda en özel olan görülmeyen duyguyu dahi elinde bulunduran görme ve işitmeyi elinde bulunduran kimdir ee, Ölüyü diriden diriyi ölüden çıkaran kimdir? Kainatın tüm işlerini tedbir eden, yöneten, düzenleyen kimdir? Sana Allah'tır diyecekler. Öyle değil mi? Müşriklerin bu noktalarda sıkıntısının olmadığından bahsetmiştir. Yani Allah Azze ve Celle yaratıcıdır. Bunu herkes kabul ediyor. Zaten ateist düşünce tarihte çok nadir görülmüş. Tarihte çok böyle nadir bir şekilde açığa çıkmış. Müşriklerin asıl itiraz ettiği nokta neydi? Rububiyet tevhidinin içerisindeki bir noktaydı. Neydi o da? Allah'ın emretmesi ve nehyetmesi. Kabile reislerinden, milletvekillerinden, parlamenterlerden, yöneticilerden veya işte aşiret ağalarından hakimiyetin alınıp, sadece Allah'a ve verilmesi bu rububiyetin manalarından bir tanesiydi, öyle değil mi? أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Yönetme, yaratma ve hükmetme, emretme yetkisi Allah'a aittir. O alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir, öyle değil mi? Bu rububiyetin bir gereği değil. Aynı şekilde Tövbe 31'i örnek olarak vermiştik. Müşrikler ki bu noktaya itiraz ediyorlar. Aynı şekilde uluhiyette ise, düşünün bir müşrik, kendinden sadır olan, kendinden açığa çıkan zahiri ve batini bütün amellerde Allah'a birlemek zorundadır. Bu ne demektir? kendi hürriyetinizi, kendi özgürlüğünüzü kendi benliğinizi Allah'ta eritmek ve her şeyinizle ona teslim olmaktır. <gülüyor> Alemlerin Rabbine teslim oldum. Artık sizin güncel yaşantınıza o müdahale edecektir. İnsanlarla ilişkinize eşinizle bile tartışırsanız siz kendi kafanıza göre boşuyorum gidiyorsun geliyorsun diyemiyorsunuz. Allah Azze ve Celle onu bile Allah Azze ve Celle düzenliyor. Yani hayatın en mahrem yerlerinde dahi bir helaya girerken dahi ben şöyle giderim, böyle giderim diyemiyorsunuz. Allah Azze ve Celle size öğretiyor. Şöyle gideceksin. Bunu okuyaraktan gideceksin, Şunu okuyaraktan çıkacaksın diye. Senin kainatta maddi anlamdaki hürriyetini tamamen eritip maddi anlamdaki hürriyetini tamamen eritip asıl hürriyet olan manevi hürriyete kavuşmak nedir? Manevi hürriyete kavuşmaktır bu. E, müşrikler akıl ehli olmadıklarından dolayı <gülüyor> kıyamette diyecekler biz aklediyor veya işitiyor olsaydık biz ateşi rehli olmazdık diyerekten. Müşriklerde akıl yoktur. Müşrikler böyle ince meseleleri düşünemezler. Zaten müşrikler bunu düşünemediklerinden dolayı aman hürriyetimiz elimizden gidiyor. Yani düşün Allah azze ve celle geliyor. Yüz yıllardır Mekke hükmeden Ebu Ceyl ve Ebu Ceyl'in ailesine diyor ki bundan sonra sen Ebu Ceyl bu da Bilal değil. İkiniz de kardeşsiniz diyor. İkiniz de ikiniz aynısınız. Aynı sofrada yiyeceksiniz. Birbirinize eşit davranacaksınız diyor. Eğer diyor üstün olmak istiyorsanız, benim için gene bir şeyler yapacaksınız. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ Allah اَتْقَيْكُمْ Sizin Allah katındaki en değerliniz, en takvalı olanınızdır diyor. Yani Ebu Ceyl diyor paran seni üstün yapmaz, malın, şerefin seni üstün yapmaz. Bilal ile eşit olmak istiyorsan daha fazla namaz kılacaksın, daha çok Allah uğrunda bir şeyler yapacaksın. Dikkat derseniz yani her şeyle Allah'ta erimek, Allah diyor kendini bırak, ne yapacaksan benim için yap. E tabi insan olarak cahil, zalim, hain, insan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu vasıflar, insana bu ne geliyor? İnsana bu ağır geliyor. Yani kesinlikle insan bunu e, mesela düşün Ebu, Ebu Süfyan ticaretle malı büyütmüş, bir yere kadar getirmiş, Allah Azze ve Celle geliyor olmaz diyor. Her sene bundan birazını bana vereceksin. Yani her sene bunun birazını bana vereceksin. Bunun başka bir yolu yok. Tabi bu ne geliyor insanlara? Bu insanlara ağır geliyor ve bunu ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Yani müşriklerin kabul etmedikleri nokta özellikle rububiyetteki emretme, nehyetme yetkisi ve uluhiyetin esası olan zaten Allah'ın hükmetmesi meselesi. Müşrikler bu noktayı kabul etmediklerinden dolayı peygamberler nereden başladılar? Allah'ın ibadette birlenmesi ve insanların tevhile çağrılması. Şimdi biz dersin başında dedik ki biz şeyi anlatırken dersimize anlatırken böyle işte sadece kitaplarda olanı değil biraz vak'alaştırmak lazım meseleyi biraz vakayla anlamak lazım. Şimdi biz geldik. Bizim de bir toplumumuz var. İşte biz peygambere uymak zorundayız. Yani peygamber'e muhalefet etmek, feli yahzirullezina yuhalifuna an amrihi en tusibehum fitnetun ev yusibehum azabun elim. O peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine elin verici bir fitnenin veya azabın isabet etmesinden, elin verici bir azabın veya fitnenin isabet etmesinden korksunlar. Resule muhalefet etmek nedir? Sadece saçı tararken veya pantolon giyerken değil. Resule muhalefet etmenin en belirginleştiği nokta Dine çağırmadan menheş noktasında Resul'e muhalefet etmektir. Şimdi bizim Peygamberimiz özelde, tüm Peygamberler genelde insanları uluhiyyete ve ibadete çağırmışlarsa eğer öyle değil mi? Biz bu toplumu o zaman kendi toplumumuzu neye çağırmamız lazım? İbadete ve uluhiyyete çağırmamız lazım. Tabi şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Diyeceksiniz ki ya onların geldikleri toplumlar müşrik olan toplumlardı. Yani müşrik olan toplum olduklarından dolayı da Peygamberler insanları uluhiyyete davet ettiler. Bizim toplumumuz elhamdülillah namaz kılıyor, oruç tutuyor, camiler açık, ezanlar okunuyor. Ondan sonra günde beş kere eşhedü en la ilahe illallah diyor. Bütün toplum olarak hepimiz tekrar ediyoruz bunları. Ondan sonra evimizde Kur'an-ı Kerimleri en güzel şeylere koyuyoruz. Kılıflara koyuyoruz, en üste koyuyoruz. Yatak odasına götürmüyoruz, ayıp olmasın diye. Kur'an'a saygı göster. Kur'an girdi mi herkes ayağıya kalkar mesela. E bu topluma niye uluhiyet tevhidini anlatmak lazım ki? Niye ibadeti anlatmak lazım ki? Şimdi geçen dersimizde de Allah alem biraz değindik ama itikadın bu esaslarının bütün zerrelerimize oturması lazım yani. Biz bir topluma müslüman veya müşrik, cahiliye veya tevhid toplumu derken bunu biz kendimiz yapamayız. Yani bu bizim böyle bir lüksümüz yok. Çünkü din Allah'ınsa e, hüküm koyma da Allah'ın elindedir. İnsanların isimlendirilmesi de aynı şekilde Allah'ın elindedir. Bizim elimizde bazı kriterler var. Mesela cahiliye toplumunun bazı özelliklerinden bahsettik. Hatırlayan var mı? Sayacak olan var mı? Cahiliye toplumunun özellikleri nelerdir? Yani en belirgin cahiliye toplumundaki en belirgin özellikler nelerdir? Bunu sayabilecek olan var mı? 8-9 kişi işte bir Bukhari'de Ayşe annemizin rivayet etmiş olduğu İslam gelmeden önceki nikah çeşidi. Başka? Kadın ve eğlenceye çok düşkün çok olmaları. Başka? Ee, başka çok güzel. Bir tane kaldı en önemlilerinden bir tanesi. Çok güzel başka. <gülüyor> en önemlilerinden bir tanesi puta tapma deme. Puta tapma dedin mi iş iş kayboluyor, Kavram bozuluyor. Allah. Allah. Salih olduklarına inandıkları şeyhlerini, salih olduğuna inandıkları şeyhlerini ya bizzat veya işte kabir veya putlarını Allah'la kendi aralarına aracı olarak koymaları da o toplumun en yaygın nelerindendir. O toplumun en yaygın şık çeşitlerindendir. Şimdi iki toplumu birbirine kıyas edelim. Madde 1. Cahiliye toplumlarında hakimiyet yetkisi kesinlikle Allah'ın elinde değildir. Allah gökleri yönetir. Bunlar ise ne yaparlar? Yeri yöneten, insanlara hayatına düzen verenler, e, aristokrat, Kur'an'ın mele' dediği aristokrat tabakadır. Mekke toplumunda da bu kimdi? Kabile reisleriydi. Şimdi bizim toplumumuza vuralım. Bizim toplumumuzda kim hükmediyor bizim toplumumuza? Allah azze ve celle hükmetmiyor. Bizim toplumumuza parlamento hükmediyor. Parlamentoda da Modern kabile reisleri vardır. Bunlar da kimdir? Her insanın kendine reis olarak seçtiği ve millet vekili diye isimlendiren insanlardır. Yani senin vekilindir. Orada sana kanun yapan, seni yöneten insanlar kimdir? Bunlardır. Ve kesinlikle bu Kur'an ve Sünnete dayanmaz. Demek ki bu toplum bu noktada hüküm ve hakimiyet noktasında cahiliye toplumudur. Cahiliye toplumun ikinci özelliği Cahiliye toplumu hiçbir şekilde direkt Allah'a yönelmez. Dua edeceği zaman, yardım isteyeceği zaman, çok başı sıkıntıya düşmediği müddetçe Allah Azze ve Celle'ye yönelmez. Ne yapar? Salih olduğuna inandığı, Allah'ın yanında değeri olduğuna inandığı insanları İnsanlara kıyas ederekten hani şöyle düşünür. Ya nasıl ki bir, bir şirkette işe girmek istersen direkt müdürün yanına gitmiyorsun, bir tanıdık araya koyuyorsun. Aynı Allah'ın yanında da işe girmek istersen, cennete girmek istersen direkt gitmemen lazım. Araya bir tanıdık koyman lazım, bir vasıta koyman lazım ki sana vasıta olsun diye düşünüyorlar. Ve dua ederken onlara dua ediyorlar. Onların şeyle Allah'ın yanındaki değerleriyle Allah'tan istiyorlar. Onlardan medet umuyorlar. Şimdi bizim toplumumuza baktığınız zaman Duada şirk dediğimiz olay zaten toplumda almış başını gidiyor. İşte efendim o gün insanlar gidip Mekkeli müşriklerin putların önüne bir şeyler koyuyorlardı. Ve bununla kendilerine fayda ve zarar verdiklerine inanıyorlardı. Sefere çıkmadan önce putun yanına gidiyorlardı. Beni seferimde koru bana şöyle yap böyle yap diyorlardı. Bugün bizimkiler de türbelere gidiyorlar öyle değil mi? Türbelere gittikleri zaman taş koyuyorlar. Koydukları taşın kendilerine fayda ve zarar vereceğine inanıyorlar. Adam işte kağıt yazmış. Ee, Diyarbakır'da Hazreti Süleyman türbesi var. Ey Hazreti Süleyman, kadın yazmış yani. Bana 180 boyunda şu kadar maaşlı, resmi işli bir koca gönder diye. Yani bunu yazmış, türbeden içeriye atmış mesela kadın. Ee, şimdi bu kadınla bir Mekke'li müşrik arasında ne fark var? Bu kadınla bir Mekke'li müşrik arasında ve toplum olarak, genel yaygın olan görüşe göre hiçbir fark yok. Şimdi bizim toplumda diyeceksiniz ki herkes böyle değil. Böyle olmayanlar da bu makama erişilmeyen makam olarak bakıyorlar. Yani mesela Sofi olmak, bizim toplumumuzda nedir? Erişilmeyen makamdır. Yani sofi olabilmek için işte efendim tövbe edeceksin, sakal bırakacaksın, şalvar giyeceksin, bir şeyhe gideceksin. Ah biz de diyor adam Allah heri olabilseydik, biz de Allah sevgilisi olabilseydik. Yani yapmayan da olaya erişilmez bir makam gibi baktığından dolayı veya elinde olsa nefsine hükmedebilse bilse o, o makama bir hemen bir an önce erişeceğinden dolayı yapmayan da aynı şirkin içerisinde. Yapan da aynı şirkin içerisinde, yapmayan da aynı şekilde aynı şirkin içerisinde. Üçüncü nokta cahiliye toplumlarında zengin olanlar, aristokratlar mazlum olan insanları ezerler. Kapitalist sistem, kapitalist sistemde işverenler, tabi Müslüman işverenlerden bahsetmiyorum üzerlerine alınmasınlar. Kapitalist sistemde işverenler iş verdikleri insanları bizim bildiğimiz Mekke toplumundaki kölelikten daha fazla eziyorlar. Yani en azından Mekke toplumunda, daha önce de söylediğimi hatırlıyorum. En azından Mekke toplumunda mesela diyelim adam bir şey yapacağı zaman yani diyelim ilk saksının kölesi ise yeme derdi yoktu, içme derdi yoktu, kira derdi yoktu, doğal gaz derdi yoktu, elektrik derdi yoktu, su derdi yoktu, yanında köle oldu, bakıyordu adamı. E şimdiki kölelik sisteminde çalışıyorsun, çalışıyorsun. Ay sonu gelecek, kira vereceksin, doğal gaz vereceksin, yakıt vereceksin, elektrik vereceksin. İşte müşrik toplumun amentosu olan okullara çocuğu gönderirken okul masrafı vereceksin, servis masrafı vereceksin. Yani kadının ihtiyacı bitmez, yeni koltuk çıkar. Yani müşrik toplumun ihtiyaçlarına yetişmek, yani kapitalist toplumun ihtiyaçlarına yetişmek mümkün değildir. Yani o dönemdeki kölelik sistemi bu dönemdeki kölelik sisteminden daha faziletliydi. En azından adamların neyi yoktu? En azından adamların böyle bir sıkıntısı söz konusu değildi. Cahiliye toplumlarında, şirk toplumlarında Allah'ın haram kılmış olduğu fuhşiyat övünme aracıdır. Cahiliye toplumlarında Allah'ın haram kılmış olduğu fuhşiyat övünme aracıdır. Cahiliye toplumu içki içtiği zaman övünür. Cahiliye toplumu içki içtiği zaman övünür. Mesela Arap şiirlerine bakın, çok içeni överler. Çok ne kadar çok içmişse adam, o kadar Arap şiirlerinde onu ne yaparlar? Överler. Bakın mesela cahiliye toplumlarında çok kadınla beraber olmak bir marifettir veya çok kadının insana düşkün olması bir marifettir. E bizim toplumumuzda da içki içmek bir marifettir yani adamlar yarış yapıyorlar. Kutuyu önlerine koyuyorlar, karşılıklı oturup kim daha fazla bira içecek diye adamlar şey yapıyorlar yani. Yarış yapıyorlar. Veya bizim toplumumuzda kimin daha fazla kız arkadaşı varsa, kim daha fazla kadınla beraber olmuşsa bu nedir? Bu mesela en önde gelendir. Gençler arasında en önde gelendir. Ve yapılan zinalar, el zinası, göz zinası, direk zinalar, içilen içkiler, alemler, ortamlar Övünme aracı olarak anlatılır. Diğer insanlar da böyle ağzını ağızlarını açarlar bakarlar. Aynı zamanda bizim toplumumuzda daha kötü bir şey vardır. Gelişmişliğin ve modernliğin önde gelmişliğin en büyük simgesi insanların fırkhiyatlaki ilerlemesine göredir. Mesela Avrupa nedir? Avrupa en modern ülkelerden biridir. Niye? Avrupa'da mesela kadın hürdür. İstediği yerde istediğiyle yatabilir. Kocası karısına gidip şu adamla beraber olma diyemez. Niye? Çünkü kadın hürdür. İstediği zaman boşanabilir. Bu Avrupa'nın gelişmişliğinin bir göstergesidir. Yani, hani diyorlar ya Avrupa'da insan hakları var. Avrupa'da insan hakları yok. Avrupa'da Müslümanlar içeride can veriyorlar ve Avrupa'nın hapishane şartları, Türkiye'nin hapishane şartlarından çok daha ağırdır. Yani sorun mesela Almanya'da hapis yatmış birine, yani tek kişilik odalar, oda kesinlikle oynamıyor. Taştan, mesela televizyonluk taştan, ondan sonra yatak taştan hiçbir şey oynamıyor. Yıllarca hiç oynamayan bir odanın içerisinde yaşıyorsunuz. Eğer neyseniz, eğer Müslümansınız. Avrupa'da insan hakları yoktur. Avrupa'da hayvan hakları vardır. Hayvanca yaşamak isteyen, hayvan gibi soyunmak isteyen, hayvan gibi istediği yerde istediği fiili işlemek isteyen, hayvan gibi akılsızca ür yaşamak isteyen için Avrupa moderndir. Fakat bir Müslüman, akıllı sadece kendini değil de kendiyle beraber toplumun maslahatını düşünen bir insan için Avrupa orman kanunu geçerlidir Avrupa'da. Ormanın modernizmi vardır. Eğer bu modernistikse ta bundan milyar sene önce zaten vardı modern. İnsanlar zaten çıplak yaşıyorlardı. Yani eğer modernlik buysa şimdi ulaşmadık biz buna. Bizden önceki işte taş devri insanları zaten modernliğin en had safhasını yaşıyorlardı zaten. Böyle olunca bizim toplumumuzda cahiliyenin fuhuş ve fuhuşiyatı nedir? modern modernizmin ve gelişmişliğin göstergesidir. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı bu toplum cahiliye toplumudur. Arkadaş nikah çeşitlerine değindi mesela Bukhari'de Ayşe annemizin rivayetinde. Cahiliye toplumunda kadın nedir? Kadın ortak maldır. İsteyen kadını istediği yerde, istediği şekilde kullanabilir. Bizim toplumumuzda da bu böyledir. Yani anayasal olarak bu böyledir. Fakat işte olmayan yerlerde de babalardan gördüğümüz örf ve gelenekten dolayı böyle değildir. Yoksa kesinlikle e, İslam emrediyor diye böyle bir şey yok yani. Babalar babalardan gördüğümüz, mesela Las toplumuyla Kürt toplumu biraz daha muhafazakardır. Sebebi de işte bulundukları çevrede gelenekleri bunu gerektirir. Yoksa Allah'ın istediği veya Resulullah vesselam emrettiğinden dolayı bu ne değildir? Bu böyle değildir. E şimdi genel vasıflarını saydığımız zaman dikkat ederseniz cahiliye toplumuyla bizim toplumumuz arasında hiçbir fark yoktur. Hatta bizim toplumumuz iki adım öndedir. Mesela hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, konunun içine de söyleyeceğim. İtikat yönünden de aklınızda bulunsun diye. Mesela Allah azze ve celle müşriklerin genelde ibadette şirk koştuklarını haber verirken ama diyor onlardan biri denizde veya başka bir yerde sıkıştığı zaman dalgalarla boğuştuğu zaman sadece Allah'a yönelir. Yani cahiliye toplumu insanları duada yani araya vasıta koymada müşriktirler. Fakat başları sıkıştığı zaman veya diyelim işte denizde dalgalarla boğuştukları zaman sadece Allah'a yönelirler. Bizim toplumumuzdaki müşrikler hem rahatlık anında hem zorluk anında Allah'a yönelmeyi bilmezler. Sadece ve sadece yöneldikleri nokta şeklerdir. Karşıdan karşıya geçerken de adam medet ya şeyh diyor. Araba kaza yaparken de niye ölmemiş? İki takla atmış aklına gelmiş. Medet ya şeyh demiş, ondan sonra araba birden düze çıkmış. Yani adamın mantığı budur. Ne darlık anında ne zorluk anında Allah'a hatırlayan yok bu toplumda. İtikad noktasında da aynı zamanda şirkte yani uluhiyetteki şirkte cahiliye toplumu nedir? Bizim toplumumuzdan çok çok daha öndedir. Çok çok daha gelişmiştir. Böyle bir toplumda karşı karşıya isek eğer karşımızda böyle bir toplum varsa bazılarının bunları Müslüman diye isimlendirmesi veya İslam toplumu demesi işin hakikatini ne yapmaz? İşin hakikatini değiştirmez. Arapçada bir tabir vardır. <gülüyor> i̇nsanın içine girdiği süs yani esas bizim insanlara hükmetmemizde insanın içinde bulunduğu durumdur. Yoksa insanın iddiası değildir. Yani mesela örnek olarak adam işte... Eli başkasının cebinde hırsızlık yapıyor, ondan sonra adama sorulduğu zaman adam diyor ben çok dürüstüm, bizim sülhanede zaten diyor hırsızlık diye bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Biz şeref bakımından diyor çok üstün bir aileyiz falan, aynı anda eli bir başkasının cebinde para götürüyor. Hiçbir akıl sahibi insan bu adama işte dürüstür demez. Bu adamın sözü bizim için kale alınmaz çünkü bu adamın neyi vardır? Bu adamın içinde bulunduğu hal hırsızlık halidir. Bir topluma birilerinin Müslüman demesi veya birilerinin kendine Müslüman demesi bizim için hiç önemli değildir. Şirkin küçüğünde büyüğünde, açığında kapalısında, görüneninde görünmeyeninde şirk koşan bir topluma kesinlikle ve kesinlikle İslam toplumu demez. Bunu söylemek de bazılarının zannettiği gibi işte takva veya işte falan hoca mutedildir veya işte efendim falan hoca düşüncelidir. Bunlar hepsi hikaye. Toplumu kandırmaktan başka bir şey değildir bu. Yani sen buna Müslüman desen de, Allah kıyamette buna müşrik muamelesi yapacaksa, sen neyin takvasını yaptın, sen neyin itidalini tutturdun, sen neyin orta yolunu, neyin vasatlığını tutturdun, topluma zulmetmekten başka bir şey yapmadın. Belki hakikatleri anlatsan, gerçekleri söylesen, bak arkadaş sen şirk içerisindesin. Allah Azze ve Celle şirk için böyle böyle böyle diyor, deliller bunlardır. Gel tövbe et desen, on tanesinden bir tanesi bile tövbe etse en azından toplum için nedir? En azından toplum için daha karlıdır. Şimdi bunları anlattıktan sonra özet olarak o zaman ne diyoruz? Bütün peygamberlerin kendisiyle gönderildiği ve en çok üzerlerine vurgu yaptıkları ve kendisiyle başladıkları tevhid, uluhiyet tevhidi. Yani Allah azze ve celle'nin ibadette ne yapılmasıdır? Allah azze ve celle'nin ibadette birlenmesidir. Bunun da diğer ismi La ilahe illallah'tır. Onu da bir sonraki dersimizde böyle bir özet olarak ne yapacağız? Anlatacağız inşallah. Şimdi ve bizim de kendi toplumumuzu cahiliye toplumlarına kıyas ettiğimiz zaman arada hiçbir farkın olmadığını, hiçbir farkın olmadığından dolayı da bizim de başlamamız gereken yerin uluhiyet tevhidi olduğunu ne yaptık? Uluhiyet tevhidi olduğundan ettik. Şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyelim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ibadetin kullanılışı. Yani Kur'an-ı Kerim'de ibadet ne manalarda kullanılıyor? Hangi tanımdan yola çıkaraktan bunu yapacağız? Yola çıkacağımız tanım şudur. İbadet Allah'ın sevip ve razı olduğu ve sadece Allah'a yapılması gereken tüm fiiller ibadettir dedik öyle değil mi? Sadece Allah'a yapılması gerekenden kastımız neydi? Ya direkt Allah'a yapılacak veyahut da nedir? veyahutta Allah rızası için, Allah için yapılacak, Allah'ta yapılacak bunlar da ibadettir. Birinci örneği kısa olarak hemen geçen derste de değinmiştik. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 31. ayette ne diyor? Yani e, kanun yapma manasında ibadet, kanun yapma yetkisinin Allah'a verilmesi manasında kullanılmıştır diyelim. Başlık olarak Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki: "İttakadu ahbarahum ve min dunillah." Onlar papazlarını ve rahiplerini, yani öyle demeyelim, daha açık bir deyimle din adamlarını veya bizim günümüzde hocalarını Allah'ın dışında Rabler edindiler, diyor. Şimdi burada tabi e, Hristiyan olan sahabenin bir tanesi demiştik. Kısa de geçiyor, işte Taberi'de geçiyor. Bir de Tövbe 31'in hangi tefsirinden bakarsanız kısayı bulmak mümkündür. Boynunda haç olduğu bir vaziyette Resulullah'a geliyor ve Resulullah diyor ki, ya Resulullah biz onlara ibadet etmedik ki diyor. Yani sen diyorsun onlar din adamlarını Allah'ın dışında rabler edindiler ama biz onlara ibadet etmedik ki diyor. Şimdi ne anlıyor Adibni Hatim? Yani hani secde etmedik, namaz kılmadık ki biz onlara diyor. Sen onlara rab edindiler diyorsun. Peygamberimiz diyor onlar Allah'ın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarını da helal kıldılar. Siz de onlara tabi olmadınız mı? O da evet diyor. Fetilke ibadetukum iyyahum diyor. İşte bu sizin onlara yapmış olduğunuz ibadettir yani e, Allah'ın helallerini ve haramlarını değiştirme helal ve haram yetkisini Allah'tan başkasına verme bu insanın karşıdakini Rab edinmesi ilah edinmesi ve Rabliğin ve ilahlığın içerisinde gizli olan ibadeti Allah'tan başkasına yönlendirmektir işte ibadetin e, kullanıldığı yerlerden biri Resulullah'ın ayete yapmış olduğu tefsirdir i̇şte bunun mesela bizim asrımızdaki e, şeyi asrımızdaki metodu mesela işte oy kullanarak insanların bu yetkiyi mesela Allah'ın haram demiş olduğu içkiyi helal kılma yetkisini milletvekiline verdiğinden dolayı veya özellikle milletvekiline değil de demokrasinin zaten manası olan çoğunluğun egemenliği, ee, çoğunluğun egemenliğine verdiğinden dolayı Allah, yani mesela demokrasiye oy veren bir insan ne demek demokrasiye oy vermek? Demokrasiye oy verdiğinizde bunun manası şu, Efendim ne olursa olsun, çoğunluk bu böyledir derse bu böyledir. anneyle ile evlenmek caizdir deseler, anne ile evlenmek serbesttir veya herkes annesiyle evlenmek zorundadır deseler 550 tane orada bulunan canlı ilahtan 200 tanesi veya 300 tanesi elini kaldırdığı zaman mesele bitmiştir. Oy vermenin manası budur. Bu yetkiyi çoğunluğa Allah'tan başkasına ne yapmaktır? Bu yetki Allah'tan başkasına vermektir. Bizden önceki milletler bunu yaptıkları zaman Allah azze ve celle onların Allah'ın dışında Rabler edindiklerini söylüyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de tek ibadetin kavramına giren bir şey değildir. Aynı zamanda bu itaatin, itaat de ibadetin kavramına girer. İ, i̇taat de ibadettir. Oy vermek veyahut da bu yetkiyi Allah'tan başkasına vermek illa parlamentoya değil. Yani kabile reisine de olabilir, aşiret reisine de olabilir. Bu yetkiyi vermek Allah'ın veya hocaya tabi olunan alime de verilebilir. Allah'ın haram dediğini adam helal. Mesela diyelim Allah... Kesinlikle şirke haram diyor. Parlamentoya girmek şirktir. Çünkü kanun yapmaya götürüyor veya hakimiyet yetkisini çoğunluğa veriyor. Veya kafirleri Allah'ın dışında dost tutuyor. Veya Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor. Bunlar hepsi ayrı ayrı küfür sebepleridir. Dikkat ediniz. Bu yetkiyi bunlara verdiğinden dolayı. Mesela kişi şey olur. Kafir olur. O zaman buraya girmek haramdır. E şimdi adam, adamın biri çıkıp diyorsa buraya girmek vaciptir. Buraya girmek cihattır. Buraya girmek emri, emri bil marufun en üst seviyesidir diye. Buna tabi olan Allah'ın dışında... Rab edinmiş ve Allah'ın dışında birine ibadet etmiştir. Niye? Çünkü Allah'ın helal kıldığını veya haram kıldığını bu adam ne yapmıştır? Bu adam değiştirmiştir. Böyle olunca da bu ibadettir yani helal ve haram yetkisinin Allah'a verilmesi noktası ibadettir. Bu ayet-i kerime burada çok açıktır. Yani hiç tersi onlar işte efendim şöyle bir milletti biliyorlardı falan bunlar hep Allah'ın hiçbir delil indirmediği bunların ve babaların isimlendirdiği şeylerdir. Yani Allah böyle bir şeyden bahsetmiyor. Birileri helal ve haram kılma yetkisini din adamlarına vermişler Allah azze ve celle de bunların Allah'ın dışında Rabler edindiğini, peygamberimizin de bunların Allah'ın dışında varlıklara ibadet ettiğini vurguluyorlar. Bu nedir? İbadetin bir manasıdır. Bunun ibadet olduğunu yani hüküm ve hükmetme etkisini Allah'a vermene ibadet olduğunu tanımdan yola çıkarak da bulabiliriz. Hani bazı meseleler vardır direkt Nas'tan alınır. Bazı meseleler vardır Nas'ın işaretinden imasından alınır. Yani usulle ilgili bir şey bu. Dedik ibadet nedir? Allah'ın sevip razı olduğu ve sadece Allah'a yapılması gereken şeyler. Allah diyor ki inil hukmu illa lillah. Hüküm sadece ve sadece kimindir? Allah'ındır. Allah bize burada neyi emrediyor? Hükmü sadece ve sadece Allah'a vermemizi emrediyor, Allah emrediyorsa Allah ne yapıyor demektir? Allah emrediyorsa Allah seviyor demektir. Ve sadece ve sadece Allah'a aittir dediği zaman demek ki bu nokta nedir? Bu nokta tamamen ibadetin kapsamına gider. Veya mesela ibadet bir şeyin ibadet olduğunu nereden anlarız? Şuradan anlarız. Yani bunlar kaidelerdir ibadetin anlaşılmasında. Allah bir şeye şirk diyorsa yani bir şeyi yapmaya şirk diyorsa bunun zıddı nedir? Bunun zıddı ibadettir. Mesela diyelim Allah'tan başkasına dua etmeye şirk dediyse demek Allah'a dua etmek nedir şirktir? Emlehum şuraka شُرَكَا شَرَعُوا min مِنَ الدِّ eden bir <gülüyor> Yoksa onların Allah'ın izin vermediği konularda onlara kanunlar yapan ortakları mı vardır diyor. Ha, insana Allah'ın izin vermediği konuda birileri kanun yapıyorsa Allah bunlara ortak diyor. Demek ki bu nedir? Bu şirktir. O zaman bu yetkiyi sadece Allah'a vermek, bütün ortakları bertaraf etmek. Bu nedir? Bütün ortakları bertaraf etmek bunun adı tevhiddir. Bunun adı iyâkena'bududur. Biz sadece ve sadece sana ibadet ederiz. İşte bunun adı nedir? Bunun adı budur. Allah mesela ne diyor? وَلَا يُشْرِكُ fi حُكْمِهِ اَحَدًا Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak koşmaz diyor. Öyle değil mi? Böyle olunca buradan neyi anlıyorsunuz? Böyle olunca he, demek ki ortak koşulmak şirktir. Ortakları aradan çıkarıp hükümde Allah birlediğiniz zaman bu Allah'ın sevip razı olduğu ve sadece kendisine yapılan zıddı şirk olan şeydir. O zaman bu nedir? Bu ibadettir Bunları daha önceki geçen derste özellikle hakimiyet dersinde uzun uzadıya anlattığımızdan dolayı özet bir şekilde ne yapıyoruz? Özet bir şekilde burayı geçiyoruz. İbadetin başka kullanıldığı manalar Kur'an-ı Kerim'de uluhiyet tevhidin görüntüsü olaraktan dua manasında kullanılmıştır. Gafir Suresi veya Mü'min Suresi 60. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki Vallahi <gülüyor> Rabbimiz, benim dua ettiğimiz için, benim dua ettiğimiz için, dua ediniz, size icabet edeyim. ettiğimiz için, benim dua ettiğimiz için, benim dua benim ibadetimden yüz çevirenler cehenneme alçalmış bir şekilde gireceklerdir. Birinci ayette Allah Azze ve Celle dua edin diyor, ikinci ayette ne diyor? İbadetinden yüz çevirenler diyor. Demek dua Allah'ın yanında nedir? İbadettir. E zaten dua Allah'ın sevip razı olduğu ve sadece kendisine yapılan fiillerden olduğundan dolayı dua zaten ibadettir. Ha bu ayette açık bir şekilde duayı yani apaçık bir şekilde duayı Allah Azze ve Celle ibadet diye isimlendiriyor. Ve Peygamberimiz bu ayeti okuduktan sonra "dua الدعاء ibadet ediyor. Tirmizi'deki rivayette dua ibadetin ta kendisidir diyor. Demek ki dua ibadettir. Duayı Allah'tan başkasına vermek, uluhiyet tevhidinde Allah Azze ve Celle'ye ne yapmaktır? Şirk koşmaktır. Sadece Allah'a dua etmek ise nedir? Uluhiyet tevhidinde Allah'ın birlenmesidir. Şimdi bunun içerisine medet girer, bunun içerisine istigase girer. Bunun içerisinde işte duaya taalluk eden şefaat talep etmek gider. Bunun içerisinde Allah'tan başkasından şefaat talep etmek. Hepsi bunun içerisinde ne yapar? Duada şirkin içerisine dahildir. Mesela istigase kimden yapılır? Yardım, medet. Kimden umulur? İstesteghîthûne rabbekum festecâbelekum. Hani siz Rabbinizden yardım diliyordunuz da Rabbiniz size ne yapmıştı? İcabet etmişti diyor Allah. İstigase nedir? Medet ummak. Şimdi medet umduğunuz zaman... Ee, bu kime duadır? Dua kime yapılması lazım? Sadece Allah'a yapılması lazım. O zaman bunu Allah'tan başkasına yapmak nedir? Bunu Allah'tan başkasına yapmak şirktir. Bunları kısa kısa geçmemiz sebebi de daha önceki derslerimize geniş geniş anlatmış olmamdan dolayı sıkılmayasınız diye yani. Şimdi bu şirkte esas nedir? Yani insanlar neden bu noktada şirke düşerler? Yani insanlar neden Allah'tan başkasına dua etme gereği duyarlar? Bunun sebebi şudur. İbn Abbas'ın da belirtmiş olduğu gibi Nuh suresi 23. ayetin tefsirinde İbn Abbas işte Buhari'de geçen tefsir kitabında İbn Abbas şöyle bir yorum yapıyor. Şimdi Nuh suresi 23'te müşrikler diyorlar ki "Kâlû lâ taderunne âlihetakum ve lâ taderunne Waddan ve lâ Yagûs Müşrikler dediler ki Nuhun kavmi ilahlarınızı bırakmayınız. Aynı zamanda Wadd, Yagûs, Ya'ûq bir de nasır diye şey var. putlar var. Bunları terk etmeyiniz dediler. İbn Abbas anlatıyor. Bu putlar nereden geldi? Bunlar diyor Nuh'un kavminde salih olan insanlardı. Ne zaman ki diyor bunlar vefat etti, şeytan bunlara geldi dedi ki hani bunların şeylerini yapın, heykellerini yapın. Ve kendi meclislerinize koyun. Yani süher meclisinizde bunlar olsun ki size Allah'ı hatırlatsın. Şimdi bak şeytanın sağdan yaklaşması budur işte. Hani siz bunlar salih insanlardı. Sürekli emri bil maruf yaparlardı size. Şimdi siz e, nedir adı? Şimdi bunlar öldüler. Siz bunların resimlerini veya heykellerini yaparsanız eğer ne olacak? E, bunları gördüğünüz zaman Allah'ı hatırlayacaksınız. Peki Allah'a bağlanırınız devam edecek diyor. Ve diyor bunlar bunu yaptılar. Daha sonra diyor ne zaman ki bu nesil öldü. Yerine diğerleri geldi ve ilim de ortadan kalkınca diyor, bunlara ibadet edilmeye başlanıldı. Aynı şekilde mesela Allah Azze ve Celle'nin Necm suresinde اَرَيْتَ Uzza وَالْعُزَّ وَالْمَنَاةَ الثالِسَّةَ الْاُخْرَى Sen Lat'ı ve Uzza'yı gördün mü diye tefsirlere bakın mesela. Tefsirlerde Lat'ın kim oldu, Lat kimdir diye. Lat'ın salih bir insan olduğu, taberide geçiyordu Allah emanet. Lat'ın salih bir insan olduğu, hacılara su dağıtan bir insan olduğu, aynı şekilde Uzza'nın. Uzza'nın ve diğerlerinin böyle salih insanlar olduğu, öldükten sonra kendilerine bir kabir yapıldığı ve bu kabrin etrafında insanların dönmeye başladığı. Daha sonra bunların ilahlaştırıldığı, putlaştırıldığı ne oluyor? Ee, anlatılıyor. Şimdi bu şirkin demek esası neymiş? Salih olduğu bilinen, Allah'a yakın olduğu bilinen, takva ehli olduğu bilinen insanların aşırı yüceltilmesi ve bu yüceltilmenin sonucunda insanların şeytanın da oynamasıyla insanların şirke düşmesi demektir. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani tarihte bakın ve bugünümüzde bakın birçok müşriğin dua noktasında şirke düşmesindeki en büyük etken dua edilen şahısların şer'i ölçüler dışarısında yüceltilmesinden kaynaklanıyor. Resulullah dahi İsrail oğullarının veya Hristiyanların İsa'yı yücelttiği gibi beni yüceltmeyiniz diyor Peygamberimiz. Önünde ayağıya kalkılmasına müsaade etmiyor Peygamberimiz. Yani kendi kendisinin dahi şere'i hudutlar içerisinde yüceltilmesini peygamberimiz kabul etmiyor. Allah diyor Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Hani kabrinde ibadet edilen bir adam sonunda ne yapılacaktır? Sonunda yüceltilecektir. Böyle bundan dolayı Peygamber ve vesselam ne yapıyor? Yüceltilme ve yüceltilmeye götüren bütün yolları kapatmaya çalışıyor. Aynı zamanda bu asrımızda bakın şahısların Yüceltilmesi Allah Azze ve Celle bunu kökünden zaten kaldırıyor diyor ki Nefislerinizi temize çıkarmayınız diyor Allah Azze ve Celle Allah sizin içinizden takvalı olanı daha iyi bilir Alimler bu ayete şöyle bir yorum yapıyorlar İnsan en iyi kendini tanır İnsan en iyi kendini tanır kendini dahi temize çıkarması yasaklanıyorsa insana bir başkasını insanın temize çıkarması hayda hayda yasaktır. Öyle değil mi? Hani nasıl ki velate kullahuma uffin diyor Allah. Anne babaya uf bile deme. Alimler diyor uf demek yasaksa ya anne babayı dövmek hayda hayda yasaktır. Öyle değil mi? Yani kıyaslı evla diyorlar bunu usulde. Aynı şekilde kendi, insanın tanıdığı kendini temize çıkarması yasaksa insanın ne yapması? İnsanın bir başkasını temize çıkarması yüceltmesi e, bu nedir? Bu yasaktır. Bu maalesef sofilerin zaten en büyük sıkıntısıdır Şahısları yüceltmek. Mesela adam her şeyi keramete bağlar. Adam her şeyi adamın yüceliğine bağlar. Adam Adam uçağa binmiş, işte anlatılıyor tabi. Uçağın kapısı açılmış, şeyhin yanındaki diğer şeyhin kerametini gördün mü demiş. Kapı kendi kendine açıldı. Şeyh de demiş yavrum keramet değil, teknoloji teknoloji. Şimdi adamlar normal bir kapının açılmasını dahi şeyhin kerametine bağlamaya, şeyhin yüceliğine, şeyhin takvasına bağlamaya çalışıyorlar. Şimdi maalesef son zamanlarda bu tevhid ehline de sirayet etti. Aslında bu insanın fıtratında var. Yani birini bir varlığı yüceltmek İnsanın fıtratında var. Eğer insan bunu yerinde kullanıp Allah'ın zatında ve Allah'ın yüceltilmesini istediği şiarlarda kullanırsa bu insanı tevhidin en ala derecelerine götürür. La ilahe illallah'ın en üst derecelerine götürür. Fakat insan eğer bu noktayı yerinde kullanamazsa, yani insanın fıtratında var olan bir mesela çocuk babasını yüceltir. Çocuk babasını kahraman görür, öyle değil mi? İşte efendim diyelim bir yerde yangın çıkar, çocuk hemen hayal kurar. Benim babam itfaiyecidi, benim babam gitti yangını söndürdü. Babası hep süpermendir çocuğun gözünde. Niye? Çünkü fıtratta sevdiğini yüceltmek vardır. Şimdi insan bunu Allah'a ve Allah'ın istediği şiarlara yönlendirirse, dediğimiz gibi bu insanı tevhidin âlâ derecelerine götürür. Fakat insan bunu şahıslara, cemaatinin liderine veya inandığı sevdiği hocaya yönlendirirse, bu da insanı ta şirkin dehrine kadar götürür yani. Şirkin dibine, şirkin bataklığına götürür. Yani adamlar mesela bir başlıyorlar falan hoca bir gün falan yerde böyle yapmış, şöyle olmuş. Dinliyorsun yani aynı şaraninin tabakatul evliyada anlattığı meseleler. Hiçbir fark yok yani. Veyahut işte teskiretul evliyada anlatılan kısalar bugün tevhid ehli hocalar için anlatılıyor. Bir tanesi mesela internette yazmış bir hocayı tanıtıyor. Diyor ki, usul ilimlerinde üstüne yok diyor. Lugatta zaten hiç yani öyle eşi benzeri görülmemiş. Tefsir ilimlerinde diyor, tefsir, aynı zamanda kendisi bir siyercidir de diyor. Yani adam iki tane siyer dersi yapmış toplam. Bahsettiği adamı ben tanıyorum. Bahsettiklerinin hiçbiriyle uzaktan yakından alakası yok. Yani bahsettiğim manaların hiçbiriyle uzaktan yakından alakası yok. Niye? Mesela diyelim ki ben şimdi burada derste bir ayet zikrediyorum. O ayetin bir tefsiri hakkında biraz uzun yorum yapıyorum. Bizim hoca var ya, bizim hoca tefsirde üstüne yok Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim işte vakfın birinde biri oturur, işte bir konuşur, tefsir dersi yapar. İşte tefsir dersi yaparken de önüne İngilizce sözlük alır, İngilizce kelimeleri ezberler, Fransızca, Latince kelimeleri ezberler. Yabancı kelimeleri söylüyor adam. Öbürü de diyor hocaya baksana biz anlamıyoruz bile diyor ya. Yani öyle bir anlatıyor ki diyor Allah Allah diyor Türkiye'de üstüne bir tefsir yazacakmış yüz cilt olacakmış diyor bana Hoca güzel konuştuğundan veya bildiğinden değil sen latinceyi bilmediğinden ve eline bir sözlük al hocayı anlayacaksın. Resulullah kimsenin anlamama gibi bir sorunu yoktur. Resulullah konuşmayı bilmiyor muydu? Resulullah diyor al kelime. Ben kelimelerin en özlüsünü belagat bana verildi demek istiyor. Hadis Bukhari'de geçiyor. Buna rağmen arabisinden bedevisine yöneticisinden en alt tabakasına kölesinden efendisine Herkes Resulullah'ı anlıyordu Resulullah'ı anlamayan yoktu Millet yabancı kelime kullanmayı veya işte bir tanesini dinliyorum mesela ben Yanımda bir tane edebiyatı bilen var Üç kelimede bir durduruyorum Bunun manası ne demek diyorum açıyorum Bunun manası ne demek diyorum açıyorum yani böyle bir din olmaz ki. İşte bu ne yapıyor? Adamı yüceltmeye başlıyor. Yani işte adam efendim tefsirde üstüne yok. Bu şekilde ne oluyor? Bu şekilde şahıslar yüceltilmeye başlıyor. Ve bu yüceltmenin sonunda da Allah'ın dışına Rab ediniliyor. Artık bir şeye haram denildiği zaman, Allah bir şeye haram dediğinde, hoca kendi kafasından üç dört tane açıklama yaptığı zaman, ya tefsirde bu kadar iyi, lugatta bu kadar iyi, usulde bu kadar iyi, kendisi ayrıyeten siyerci. Böyle bir adamın yanlış yapması ne değil? Böyle bir adamın yanlış yapması kesinlikle düşünülemez. Zaten Zaten kimse tarihte şirke bir defada düşmemiştir. Yani şeytanın neydir? Şeytanın şeyi vardır. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ondan sonra en sonda ne hale geliyor? Yüceltme, tazime, tazim, berekete, bereket, fayda ve zarar olmaya, fayda ve zarar olmaya, dua etmeye, dua etme, şirkin bataklığına saplanmaya, götürüyor. Ondan dolayı bu tür noktalara ve Peygamberimiz birinin yüzüne medh edilmesini yasaklıyor mesela. Yani yüzüne toprak atılması gerektiğini söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Birini yüzüne öven Müslümana sen onun boynunu vurdun diyor yani Resulullah aleyhissalatü vesselam. Biriniz birinizi temize çıkarmasın diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Eğer yapacaksa da bunu Allah halini en iyi bilir. Ben zahirine göre konuşuyorum desin. Allah azze ve celle müşriklerin özelliklerini anlatırken kendilerini temize çıkardıklarını söylüyor. Bunlar hep nedir? Yüceltme ve tazimini Almadır. Yani bu noktaya özellikle ne yapmak lazım? Bu noktaya özellikle dikkat etmek lazım. Şahısların yüceltilmesi sonunda bazı evhamlara mistik e, fıkraların ve hikayelerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ondan sonra bu da ne oluyor? Bu da zamanla hocanın olmayan vasıflarını hocaya yüklemek. Bu da en sonra diyorsun, hoca demişse doğrudur. Yani Hristiyan mantığı işte. Yani adam Tevrat'ı ezberlemiş. Yani yanlış söyleyecek hali yok. Biz Tevrat'ı daha baştan sona bir kere okumadık. Adam diyor, kütüb-i sikteyi ezbere biliyor ya. Falan bütün hadislerin derecelerini biliyor. Yani sen mi bileceksin, o mu bilecek? İşte bu Allah'ın dışında Rab edinmenin neyidir? Şekillerinden bir tanesi ve uluhiyyette şirkin yaygın çeşitlerinden bir tanesidir. İbadetin Kur'an-ı Kerim'de kullanılışlardan bir tanesi mesela Allahu Teala Kur'an-ı ne diyor? Mesela kurban kesmek bir ibadettir. Sadece Allah'a yapılması lazım. Kul inne salati anam suresinde ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Deki benim e, namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm ve dirilişim alemlerin Rabbi olan kim içindir? Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Fesalli li rabbika wanhar. Rabbin için namaz kıl ve onun için kurban kes diyerekten tabii wanhar'ın tefsirinde ihtilaflar var. Ee, genel görüşe göre kurban kes manası veriliyor. E, kurban kesmek nedir? Bir ibadettir yani e, kurban kesmek. E, bu eğer kabirlere yapılırsa veya diyelim işte şahıslara bu yapılırsa ve bu karşıdakini yüceltme kastıyla yapılırsa bu insanı ne yapar? Bu insanı şirke götürür. Çünkü ibadette Allah'tan başkasını ortak koşmak olur. Tabii şurada asri bir soru gelebilir aklınıza. Mesela diyelim bir yere misafir gittiği zaman adama kurban kesiyorlar. Yani adama mesela yolda kurbanı koyuyorlar, kurbanı kesiyorlar. Bu insanın müşrik yapar mı? Bu insanın müşrik yapmaz. Niye müşrik yapmaz? Çünkü bu ibadet diye değil de bu örf ve adette misafire ikram babından yapılıyor ama yapan bunu karşıdakini tazim etmek ve onun için kesiyorsa bu adamı ne yapar ya yani mesela bir sofinin kabirde işte şeyhi için kesmesi şeyhin kendisine fayda ve zarar vereceğini düşünerekten kesmesi tek kesmesi değil orada bir şey dağıtması bile şirktir. Yani bir e, adam şeker çikolata dağıtıyor arafe gününde. İşte şeyh e, kızına koca bulacak, işte oğluna Anadolu lisesinde kalemine üfleyecek, oğlu Anadolu lisesine girecek, işte büyük kızı üniversiteye girecek falan filan. Bunlar hepsi nedir? Bu şekil olursa bunlar şirk olur. Mesela ibadetin başka manalarından bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de tavaf ve yettavafu bilbeytil atiq diye bir suresinde. Sadece ne yapsınlar? Allah'ın evini tavaf etsinler. Bu bir ibadettir. İbadet olduğundan dolayı abdestsiz tavaf kesinlikle yapılmaz. E, temiz olmak lazımdır tavaf yaparken. Aynı zamanda Allah emrediyor. Allah emrettiğinden dolayı da Allah'ın sevip razı olduğu bir şeydir. Eğer bu tavaf kabirlere ve kabillerin etrafında yapılıyor ise bu Allah'a ibadet noktasında ne yapmaktır? Uluhiyette Allah'a şirk koşmaktır. Aynı zamanda mesela Kur'an-ı Kerim'de ibadetin kullanıldığı manalardan e, örnek verecek olursak, <gülüyor> e, ne diyebiliriz mesela ibadet için örnek verecek olursak? Korku. Sadece ne yapmak lazımdır? Sadece Allah Azze ve Celle'den korkmak lazımdır. Ne diyor Allah? فَإِيَّا <gülüyor> ferhabun. Sadece ve sadece benden korkun diyor. Yine Allah diyor وَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ فَخْشَوْنِي Benden başkasından korkmayın. insanlardan korkmayın. Sadece ve sadece kimden korkun? Sadece ve sadece benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Tabi bu korkudan kasıt nedir? Fayda ve zarar bekleme korkusudur. Yani kişi eğer Allah'tan korktuğu zaman Fayda ve zararı Allah'tan bekliyorsa ibadetin hali budur. Yoksa yolda köpekten korkan adam Allah'tan başkasına ibadet etmiş olmaz. Yani fayda ve zararı eğer Korkusuyla beraber, ondan bekliyorsa rica aynı zamanda mesela umma, umma noktasında umma ve korku ibadettir. Tabi bunun kuralı nedir? Kişinin fayda ve zararı Allah'tan beklemesi veya Allah'ın dışında bir varlıktan beklemesi. Mesela diyelim işte Allah Azze ve Celle Kur'an Kerim'de ne diyor peygamberimize? Ve iyi yemseşken Allahu bi durun, fala kaşif alahu illa hu, ve iyi yuritken bi Diyor ki Allah Allah senin için bir hayır istediği zaman Allah senin için seni e, Allah sana zarar verecek olsa felak keşfeleu hiç kimse onu gideremez. Allah sana zarar verecek olsa hiç kimse onu gideremez. Senin için hayır istese de hiç kimse ne yapamaz onu geri çeviremez diyor Allah. Teala. Fayda ve zarar nedir? Fayda ve ne diyor Allah? ve yabuduna min dunillahi alehate ve yabuduna min dunillahi وَيَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Onlar Allah'ın dışında kendilerine hiçbir fayda ve zarar vermeyecek. Veliler edinirler. وَيَقُولُونَ هَا أُولَيْا شُفَعَاءُنَ عِنْدَ اللّٰهِ Ve derler bunlar bizim Allah katındaki neylerimizdir? Bunlar bizim Allah katındaki şefaatlerimizdir. Ayeti yanlış okuduğumun farkındayım. Yani Allah alem ayette bir yanlışlık yaptım. Çünkü öyle olmaması lazım ayetin. Şimdi e, yani onlar Allah'ın dışında fayda ve zarar verdiklerine inandıkları bir takım veliler edinirler, onlara ibadet ederler ve onların Allah katında Yunus suresine geçiyor Allah. Şefaat ettiklerine ne yaparlar? İnanırlar. Bu da müşrik müşriklerin özelliklerindendir. Uluhiyette şirk koşma. Bu nasıl olabilir? Mesela adam muskadan fayda bekliyor. Yani takmış olduğu muskadan veya işte bir şeyhin okuyup üflemesinden ne yapıyor? Adam fayda bekliyorsa veya oraya buraya sürtünmekten onun bunun kabrinden bez alıp orasına burasına sürtmekten adam eğer bir fayda geleceğine inanıyorsa bu da uluhiyette yani ibadette Allah Azze ve Celle'ye ne yapılmasıdır? Allah Azze ve Celle'ye şirk koşulmasıdır. İşte bu ve saymış olduğumuz manalar özellikle dediğim gibi yani bunları daha önceki derslerimizde anlattığımızdan dolayı çok da böyle işte şu şüpheyi getiriyorlar bunu getiriyorlar. Bunlar için zaten mesela uluhiyetle ilgili Kelimeyi kelime-i tevhid ve şartları ile ilgili derslerimiz var. E, var da yani isteyen alabilir. İşte la ilahe illallah bozan unsurlarda hakimiyet noktasına ibadette şirket, duada şirket, Bunların hepsini zaten şüpheleriyle beraber anlatmıştır. İsteyen onları alıp bu konuları dinleyebilir. Bizim amacımız imanın diğer genelde bilinmeyen esaslarından bahsetmek, uluhiyet tevhidinde anlatacaklarımız, yani bugünkü dersimizde anlatacaklarımız bunlar. Son olarak şöyle bir soru sorayım, kim cevap verecek bana? Rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasındaki fark nedir? Rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasındaki fark nedir? Nasıl? Tanım tanımlı olması lazım, toplayıcı ve engelleyici olması lazım. Bu bir mantığa göre bu bir tanım olmadı şimdi. Ve tanım getirecek yani uluhiyetle rububiyet arasındaki fark şudur diyecek kimdir? Ben söyleyeyim. Rububiyet insanın Allah'ı kendi fiillerinde birlemesidir. Allah'ın fiillerinde birlemesidir. Ulûhiyet ise insanın kendi fiillerinde Allah'a birlemesidir. Anlatabildim mi? Rububiyet, insanın mesela Allah'ın özellikleri nelerdir? Allah'ın rızık vermesi, yaratması, kainatı düzenlemesi, emretmesi. Bunlar Allah'a ait olan özelliklerdir. Kişinin bunlarda Allah'a birlemesi, Allah'a ait olan özelliklerde Allah'a birlemesi, Rububiyet ve esma sıfat da denilebilir yani. Bu Rububiyet ve esma sıfattır. Kişinin... Ee, kendinden çıkan fiillerde veya kendiyle alakalı fiillerde Allah'ı birlemesi bunun da adı nedir? Bunun da adı uluhiyet tevhididir. Tekrar söylüyorum rububiyet ve esma sıfat kişinin Allah'ın özelliklerinde sıfatlarında Allah'ı birlemesidir. Uluhiyet tevhidi ise kişinin kendiyle ilgili meselelerde, kendinde oluşan fiillerde Allah Azze ve Celle'yi ne yapmasıdır? Allah Azze ve Celle'yi birlemesidir. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ